İslam'ı devre dışı bırakarak konuştuğumuz her şeyde isabet bile yapsak hatalıyız. İşte burada da günümüzde yaşamış olduğumuz toplumda tamamı meali mantoku dediğimiz Kur'an'ın anladığımız dilde, Arapçanın Türkçeye çevrildiği, çevrildiği, meallerle ele alınarak ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetini gündeme getirerek abdestsiz cümleklüğün ve hayızlığının Kur'an okuyamayacağını söylerler. Halbuki kardeşlerim dinde eşyada asıl olan şey ibahadır. Bir şeye haram dediğin zaman dinde bunun haramlığına delil gerekir. Eğer delil yoksa Allah Azze ve Celle'nin yanlış hatırlamıyorsam Nah'ın lisanı altıncı ayette sadece diyor dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir bu haramdır demeyin Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. ve bu hepimize hayır ihsan etsin. E, haramlığına dair hiçbir delil yoktur. Hiçbir delil yoktur. Ama maalesef mantıkundan giderek e, abdestsizin, cünüklünün ve hayızlının okuyamayacağını söylerler. Soru devam eder. Fıkıh kitaplarına gidiyoruz. Okuyamayacak denilen insanları. Aleyküm selamlar Amutullah. Hoş geldiniz. Peki diyor kadın öğretmense ne yapacak? Aleyküm İşte diyor bir kadife gibi bir bezle Kur'an'ı eline alacak. Peki sayfayı nasıl açacak? 10 santimlik eline bakır bir çubuk alacak onunla açacak. Peki nasıl okuyacak? İşte harfleri Heceleyerek okuyacak, tek ayet olarak okumayacak. Subhanallah. Kardeşlerim, eğer bir emir veya bir nehi, bir helal veya haram Allah'tan olmayınca, böyle sündürüp götürüyorlar. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim indirdiği emir ve nehileri öğrenen sammukullardan eylesin. Bakın Kur'an okurken susun ki, rahmet olmasınız ayetini, Araf suresinin 201 mi? 204. ayet mi? Yanlış hatırlamıyorsam ikisinden bir tanesi. Bakarım inşallah. Bu ayeti delil getirerek bakın imamın arkasında e, Kur'an okutmazlar. Cemaatle namaz kılındığında bakın bazı tayfelerin robot gibi ellerini tutarlar. İmam Allahu Ekber der. Bir düdükte yatar, bir düdükte kalkarlar. Halbuki ve Vesselam Efendimiz imamın arkasında Fatiha'yı okumayan namazı yoktur der. Hatta fıkıh kitaplarını açın bu tayfeleri eğer diyor imam seferiyse mümkün değilse bakın açın ilm hal fıkıh kitaplarını e, dört dekattık bir namaz kıldırmışsa iki de imam selam vermişse arkadan mümkün olarak nasıl kılacak der el cevap ayağa kalkacak fatiha okuyacak kadar ayakta duracak yatacak kalkacak dördüncüde yine fatiha okuyacak kadar ayakta duracak yatacak kalkacak taiyyat salli barik selamdır. E bir adam bu adam fatiha okuyacak kadar zamanı nereden ölçecek? Kronometre mi tutacak? barmaklarından mı sayacak? yani düşünün fatiha okunacak diye oraya yazmazlar çünkü Kur'an okunurken susun ki rahmet olmasınız ayetini öyle bir umuma taşımışlardır ki yani mantıkından çıkarak inanın sahih amelleri bile ifsad etmişler. Allah hepimize rahmet etsin. Öyle bir hale gelmiş ki toplum, çelişki üstüne çelişki, çelişki üstüne çelişki, yani insanların sözleri Allah Hazreti Cennet'in sözlerinin önüne geçmiş. Aleyküm selam ve selametle. Bu sefer hakkı gündeme getirdiğinde bu sefer in, insan bocalıyor. Şimdi hangisi doğru? Şu ana kadar hep taklitle geldiği için, hep atadan, babadan gördüğümle amel ettiği için adam değişik bir şey görmemiş ki. Birisinin el kaldırdığını görse, Aa, o şafi ya, o şafiler böyle yapar. Birinin parnağına yönetsin, Ha o hamberi canım. Boş ver. Hanefiler sadece eşeden la ilahe der illa indirir. Böyle yapar. hepsini bir grup bulmuşlar. Sen şimdi Kur'an sünnet, Kur'an sünnet deyince adam diyor ki şimdi ya diyor bunca alim gelmiş geçmiş. De, Hangi alim? Burada alimleri birbiriyle tartıştırma, alimlere bir tane yok ki burada anlatılan Han sünneti burada yanlış varsa bu konuşulur eğer burada yanlış yoksa iman değerleri de budur zaten bir zamanlar sene 96 mıydı 97 miydi bilmiyorum o senelerde e, kitab sünnetten ilk namaz kılmaya başladık i̇şte biraz geçti Tabi camiler bizi gördükçe bir acayip hareket yapıyorlar. Derken baya bir olaylar oldu. Camiden arkadaşlara attılar. Böyle acayip olaylar oldu. Ben bu namazla alakalı rivayetleri hep çıkarmıştım. Böyle bir ajanda tutmuştum. Müftülüğe gittim. Hani milletin içinde böyle en akıllı, böyle okuyan, dinini bilen olarak görüyoruz ya bu insanlar. Gittik dört arkadaş kabul ettiler bizi. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki hocam dedim Kur'an'dan sonra biz neye tabiiz ne okumamızı tavsiye edersiniz? İşte Ömer'in söylenmenin İslam'ın mani bahsetti. Zikretmek istemiyorum. Orada öyle pislikler var ki aklınız durur. Yani benim ahlakım, hayam oradaki ifadeleri zikretmeye yetmiyor. Ama bir gün bir yere yazayım, atayım, link olarak vereyim, siz kendiniz okuyun. Okuk kitaplarında da var bunlar. Dedim hocam dedim, bu orada yazan her şey doğru mu? Evet dedi. Yani Kur'an gibi buna bakabilir miyiz? Tabii dedi. Ben tabii açtım o sayfaları. Adam renkten yenge girdi. Sen işin gücün yoktu dedi, bunları mı okuyorsun? E dedim, Kur'an gibi dediğim kitap bu. Ben şimdi bunlara uyacağım mı dedim ya işte bunlar işte vaka oldu mu olur dedi İyi dedim inşallah Allah senin başına verir de bunu o zaman görürüz de. siz ne biçim insansınız müslüman mısınız böyle beddua edilir mi e Kur'an gibiyse bu hüküm de buysa o zaman niye itiraz ediyorum peki Buhariye ne dersiniz hocam Kur'an'dan sonra dedi en sahih kitap Müslüman ne dersiniz hocam Kur'an'dan sonra en sahih kitap dedi Peki dedim bunu itiraz etsek, buradan bir hadisi reddetsek, ayeti reddetmiş gibidir, gibi miyiz dedim. Evet dedi. Yani ne oluruz? kafir olur dedi. Ondan sonra ben önüne notları koydum. Namazla alakalı, bazı meselelerle alakalı. Baktı, baktı, baktı. Biz dedi Hanifi mezhebinin mensubuyuz dedi. Biz bunun dışında amel edemeyiz. Peki bunlar ne olacak? Bunlar dedi şafiler yapar dedi. Yani İmam-ı Şafi dedim Allah kendisine rahmet etsin. Tapıfını mı almış bu hadislerin dedim. Yani ondan başkası bu iş yapamaz mı? Elini kaldıramaz mı? Yok dedi. Sizin kafanız ona ermez dedi. En güzel mezhep en güzel şey Hanefi mezhebidir. Buna uyun Başka şey kafanızı sokmayın. Dedi. Ondan sonra bakın Şafi alimlerinden Halil Gönenç var. Gördünüz mü? Şafi İlmihali falan yazmıştır bu adam. Duydun mu ismini? Hatta e, Profesör Doktor Said Şimşek de bunun damadıdır. Ayetten başka hiçbir şey kabul etmez Said Şimşek. Heh. Arkadaşlar bunun yerine gidiyorlar. Hatta Ebu Said Hoca da analarını anlatır. Bununla alakalı. Adam sünneti vahiy dediği halde ee, hadis sahih olsa ben size bir şey demişsem bu böyledir işinize geliyorsa deyip çıkmıştır bu kadınlara dokunma e, abdesti bozar meselesi var ya şafi mezhebinde peygamberden hadis var şurada da şafi mezhebinden böyle bir şey var hangisini uyarsın diye sorduğunda e, ben kitabımda ne yazmışsam o demiş çıkmıştır Peki peygamberin şurada sahih bir sözü var. Bununla amel etmeyen mümin nedir diye önünden sorulduğunda kafir olur demiştir. Arkasından da böyle amel etmişlerdir. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Taklit insanın ayağını düz yolda tökezledik önde burnumuz yerine düşürür. Tam burnumuz yerine düşürür yani. Onun için işi alimlere havale ettiğin zaman o döner döner döner bizim eskiden küçük bir kedimiz vardı Allah rahmet etsin annem yün eğilirdi o muzur gider gider annemin böyle yünlerini karıştırırdı böyle çorbaya çevirdi en son annem kovalardı ondan sonra da o ip birbirine karışırdı artık kızardı alırdı tekrar eğilir bir şeyler yapar örerdi aynı bunların işine dönmüş öyle bir çorba olmuş ki bunların ihtilafında hal çaresi Kur'an sünnete gitmek gerekirken dört mezhep haktır, inkarı küfürdür inanmayan kafirdir demiş atmışlar. Öyle hale getirmişler ki Kur'an sünnete dönene de öcünlü demişler. Dinsiz demişler, kafir demişler Vahhabi demişler, selefi demişler ve adeta Kur'an Sünnetini dönmenin yolunu var ya öyle setlerle kesmişler ki herkes gavur olacak gayolun önünü açmışlar onu kapatmışlar kime sorarsan sor Allah Resul der ama bir meselenin halinde yok biz anlamayız yani şurada o zaman alim varken e, o bu konuda bir şey demişken biz bunun üzerine söz söylemeyiz demişler hakikaten bunu yıkmak çok zor bu aynen şuna benziyor kardeşlerim. Şöyle bir daire çizin kağıdın üzerine. O dairenin içine noktalar koyun. Sen o dairenin içinde noktadasın. Yani tahassüp ehliysen o dairenin içindesin. Ne zaman o dairenin kenarlarına yaklaşsan hemen o dairenin kenarlarında sakın çıkma ha. Dışarıya çıkarsan kaybolursun diyen sanki adamlar var. Ne zaman o daireden çıktın ne kadar küçük bir köyyle bakıyorsun Allah'ım sana hamdü senalar olsun ki bana doğruyu gösterdin diyorsun. Ama o dahlinin içinde adeta insanlar kendi kendini hapsediyor. Oradan çıktı mı sanki dinden çıkmayı görüyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hidayet versin. Hidayetimizi artırsın. Doğruyu görmeyi nasip etsin. Ama bu tabii çok görmemek gerekir kardeşlerim. Düşünün. İnsan doğduğunda öyle bir ailenin yanında yetişiyor ki düşünüşünün 3 yaşında şimdi çocuğu alıp kreşreşe veriyorlar. 4 yaşında çocuğu kreşe veriyorlar. Çocuk oraya gidiyor, geliyor. Ne öğreniyor? Bir düz çizgi çiz, çiz. Kenarı yanına bir çizgi çiz, çiz. Ha işte bunlarda bir diyor. Şu iki işte bir yılan çiziyor. İşte bak bu Y diyor. A diyor, B diyor. Adın ne senin Hüseyin? Bak H böyle yazıyor diyor. İşte şu U böyle yazılır. Allah yok, kitap tap tap yok, resul yok, din yok. Çocuk daha bir şeylerle tanışırken dinsizliğe itiliyor kardeşlerim. Sonra kız çocuk, erkek çocuk da üç yaşında yan yana gelmeye başlıyor. Orada birlikte oynamaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Fıtrat yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Sonra o çocuk artık yedi yaşına geldiğinde, dinimiz ne diyor kardeşlerim? Bir çocuk yedi yaşına geldiğinde ona namaz emredin diyor mu? Diyor değil mi? Hadi bakayım üç yaşında kreşe gönderdiğim bir çocuğu, 7 yaşında namazı bir emret. Vallahi kıldıramazsınız. Aha size bir de yemin. 10 yaşında gelince dövülüyor. diyor. Vallahi baba sizi döver. Bu kadar ifsad edilmiş artık. Allah hepimize mağfiret etsin. Çocuğun eğitimi evdedir. Anada babadadır. Birincisi eş seçimiyle başlar. Evlenmeden. Yani çocuğun eğitimi önce eş seçimi. Sonra Helal haram yedirmeyeceğim. Helala dikkat edeceğim, haramdan uzak tutacağım. Sonra her çocuk diyor doğduğunda akıka rehim olarak dua ediyor. Acelem. Anlamıyor musun Edi? Virüsten temizlemeyi biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorsan Önemli e, notların da varsa gel Ben hiç uğraşma kardeşlerim. Hemen fişi çek, bir anlayan bir kardeşe göster derim. Çünkü virüs var. Sen ne kadar uğraşırsan her tıklamada bir yerlere zarar vereceksin. Ankara'daysan kat kasayı da gel. Ankara'da değilsen e, adresimi vereyim. Hangi ilde? İlim nerede? Konya'da mı? Konya'daki kardeşler de kargoyla bana gönderiyor. <gülüyor> Valla hep bana gönderiyor. Orada bilen bir kardeş varsa bir arkadaş ona gösterdir. Öyle mi? Ben de ilgınlıyım. Virüs girmişse anlamıyorsanız uğraşmayın diyorum. Evet. uğraştıkça sorun olur hayırlısı tamam kapat hiç uğraşma Aleykümselam Her doğan çocuk diyor Akikaya rehin doğar diyor çocuğun üzerinden eziyeti kaldırın diyor bu hakikaten önemli kardeşlerim Allah hepimize bu amelleri işlemeyi nasip etsin düşünün her şeye insan para bulur Aleykümselam Aleykümselam bir kış gelir, kömür parası bulur, buluşturur. Çuval çuval patates, soğan kışınmaç kalmayacak ya. Pirinçler, nohutlar, fasulyeler, paltolar, kışlık, ayakkabılar. Allah çocuk verilirse bunun karşılığında da Akikayı keseceksin arkadaş. Çünkü o ona rehin olarak doğmuştur diyor. Bu çocuğun üzerinde hak. Mesela birçok sohbetlerde duymuşsunuzdur hatırlarsanız adamın birisi Emir el müminin Ömer'e gelir. ey Emir el müminin bu çocuk beni dinlemiyor hep asi ve isyan ediyor diyor. şikayeti yapınca Ömer babayı haklı buluyor ve kırbaca alıyor çocuk diyor ki ey Emir el müminin bizde beni dinle diyor bir çocuğun diyor ebeveynlerin üzerinde hakları var mı diyor tabi diyor nedir bu hakkımız bizim diyor doğduğunda diyor yedi, yaş, e, yedi günlük olunca sağ kulağına ezan ve güzel bir isim koyma, akikası kesilme saçı tıraş edilme ve tartılıp önce gümüş ya da altından sadaka verme diyor. Her halinden yedirip her giydirme diyor. Değilmür el müminin diyor. Bana gelince ismim işte şu diyor. Karaböcek isminde bir isim koymuş kardeşlerim. Herkes diyor ben alay eder diyor. Akika'ya gelince babam böyle şeylere dikkat etmez diyor. Helal şeye gelince diyor. Babam diyor anamı boşadı. Kahinlik yapan bir kadın aldı. O kehanette bulunur. Fala bakar. Biz onun yiyeceğini yiyoruz. Yani kazandığı paradan yiyoruz deyince Ömer bu sefer kırbacı alıyor tabi adama dönüyor güzel bir dayak atıyor çocuğun adını değiştiriyor Abdullah koyuyor ve gönderiyor ee, Allah Resulü'nün sınatü vesselam çocuklara güzel isim koyun diye hep tavsiye etmiştir ee, alay edilmeyen şirk küfür olmayan isimleri koymayı tavsiye etmiştir sonra çocuğun Fıtratını bozmayacak şekilde yetiştirme, helal yedirme, dine alıştırma, e, dinin e, emir ve nehirlerini öğretme ve artık e, onu bir Müslüman olarak yetiştirmedir. Yani bunlara çok çok dikkat etmek gerekir. Bunu sen nereye gönderirsen gönder, bir annenin babanın verdiğini, o verdiğin yer, gönderdiğin yer vermez. Çünkü hadis şerifte falan yere gönderirsen Hristiyan olur, falan yere gönderirsen Yahudi olur, Müşrik olur demiyor. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mücürsilsen Mücürsi, Müslümansa Müşrik yapar. Ama unutmayalım Müslümansa Müslüman da yapar. Allah İslamına dikkat eden çocuklarının eğitimine dikkat eden samimi kullardan eylesin. Başından savup da ya falana göndereyim iki sure öğrensin filana göndereyim işte evden gitsin de sokakta da oynamasın tipinde baştan savma e, tipinde eğitim verdim diyenlerden eylemesin. Düşünün bir İmam Bukhari 4 yaşında hafızken 17 yaşında meclise geldiğinde 60 yaşındaki 70 yaşındaki hocası meclisi terk ediyordu elhamdülillah ki Muhammed bin İsmail geldi artık bizim burada durmamıza gerek yok diyorlardı bugün bizim çocuklarımız benim en küçük kaç yaşında 17 yaşına geldi düşünün ya yani. aleyküm var Umar Ay benim Umar Ay mısın Öyle mi kardeş? değil mi? Hoş geldin. Buldum yani buraları. Tamam. Burayı kaydet. Tamam. Ben de aynı Ebu Emre'yim işte. Değişen bir şey yok. Tamam. Hoş geldin kardeşim Allah hepinize mağfiret etsin kardeşlerim. Gecenizi mübarek kılsın. Allah hayırdan ayırmasın. Düşünün bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunu Hasan evde bir tane horuma görüyor. Hemen parnağını atıyor. Kaka, kaka oğlum çıkar dur. Düşünün ufacık bir çocuk helala harama nasıl alıştırılıyor? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ehli beytine sadaka, haram, hediye ise helaldı. Oradaki hurma ise yere düşenin hangisinden olduğu meçhuldu. Yani şüpheliydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hemen parmak atıyor, çıkartıyor, kaka, kaka diyor. Evet. Demek ki burada, Allah razı olsun. Ya Demek ki Önce haramlar insandan tiksindirilecek. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresinde dediği gibi Allah size imanı sevdirdi, köfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Allah bu olan müminlerden eylesin bizi. Haydar Ali sen misin yazan? baban seni kurban etmesin de aslan hoş ver kurbanı kesmesin sen misin dikkat et balkondan sallayıp da seni kurban etmesin tamam babana selam söyle babana düşmüyor adil olmak zorunda. Aleyküm selam Hoş geldin kardeşim. Ee, ana baba kardeşlerim çocuklar üzerinde adil davranmak zorunda. Eğer adil davranmazsa mesela e, kadınlarından birisi baskı yapıyor. Tutuyor. Çocuklarından birine bir yer bağışlıyor. Allah Resulü'ne geliyor ve vesselam'a Ey Allah'ın Resulü'nün Oğlum Harun'a falan yeri bağışladın. Sen buna şahit oluyor. diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin diyor başka çocukların var mı? Evet diyor. Dört tane daha. Sen diyor onlara da böyle bunun gibi bir şey bağışladın mı? Hayır diyor. Şuna bak diyor. Öbürlerine diyor mahrum edip birine tutuyor bir şey bağışlıyor. Beni de yaptığı zulme ortak kılmaya çalışıyordu yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey ortak olmuyor bunun yanında kardeşlerim adil olma derken kız ve erkek çocukları düşünün Mekke toplumunun adetleri sanki günümüzde adeta dalga dalga yayılmış yani cahiliye adeti hala devam ediyor tabi sevgi de Düşünün, kız çocuğu olan birisinin suratı karardıkça kararıyor. Bir daha oluyor, gene kararıyor. Bir daha oluyor, bakın toplumda imdat, yeter, bu isimleri duydunuz mu? Kim koyar bu isimleri? Hiç düşündünüz mü? İnşallah hadi yeter imdat olman yoktur burada. Bunu <gülüyor> koyarlar. Hatta ben öyle insanlar gördüm ki, kız çocuğu üçüncüde, dördüncüde olduğunda ya öyle cahil adetleri var ki böyle bıçakla alınlarına çentik açarlar. Kafalarına çentik açarlar. Ha, bir daha Allah kız vermeyecek. Haşa. O kadar ileriye giden insanlar vardır. Erkek çocuğu oldu mu da neredeyse davul çalar, zil çalar oynarlar. Ondan sonra bakın bazı ailelere. Erkeğe çocuğun bir yürüyüşüne bakın, kız çocuklarının yürüyüşüne bakın. Yani kıza ve erkeğe gösterdikleri sevgi, annenin babanın tartifi aynı derecede olmayabiliyor. Allah esirgesin. Halbuki kız neyse oğlan çocuğu da aynıdır kardeşlerim. Buna cemiyet bahçelerinin bir nimetleridir. Allah bu nimetlerin hakkıyla değerini bilenlerden eylesin bize. Allah bizi salihlerden kılsın. Çocuklarımızı salihlerden kılsın. Düşünün, salih olursak, dünkü sohbette de hatırlarsanız bunları e, hatırlatmaya çalıştım. Hızır'ın sahile geldiğinde oradaki oynayan çocuklardan bir tanesinin kafasını kopardığını hatırlattım. Hatırladınız mı Keyf suresinde Bukhara'da Tirmiz'de gelen bir ayette. Eğer biz salihlerden olursak Bizim amelimizi ifsad edecek çocuğun dahi Ölümünü Allah ne yapıyor Takdir ediyor Allah hepimize mağfiret etsin Aynı Hızır Kıssasında bakıyorsunuz Baba salih çocukları Küçük Onları Allah'ın fazla keremine bırakıyor. Hızır o duvarı ölü, ördüğünde Musa aleyhisselam ne diyor ona? Bize diyor iyilik yapmayan, barındırmayan, yiyecek vermeyen bir kavme yardım ediyorsun diyor. Hatırladınız mı kıssayı? Bu diyor yerin sahibi öldü diyor. Salihlerdendi diyor. Bunun ise çocukları küçük diyor. Onlar büyüyünce buraya gelecek, babalarının yerinde ev yapmaya, bir şey yapmaya çalışacak. Burayı eşliğinde de bu gömüyü bulacak ve o da onlara sermaye olacak diyor. Rabbim bizleri salihlerden kılsın, neslimizi de hayır yolunda gidenlerden eylesin. Ama unutmayalım kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın itaatına bakın, imtihanına bakın. Ondan gelen neslin teslimiyetine bakın düşünün müslümdeki gelen rivayet hatırlayacak olursanız eğer biz salihlerden hayırlı insanlardan olursak Allah'ın nimetine bakın bir adam bir tarla satıyor adam tarlayı alıyor tarlayı sürdüğünde bir küp altın çıkıyor adam diyor, ne diyor al diyor bir küp altın bu ne ki diyor satın aldığım tarladan çıktı diyor yama diyor ben sana tarlayı komple sattım Adam diyor ki ben tarlayı aldım ama içindeki ekini almadım ki diyor. Alırdın almazdın. Adaletli birine gidiyorlar. İkisini de dinliyor. Senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var. Tamam sen kızını bunun oğluna ver. Bu parayı da onlara ne yap? Ee, düğününde artık onların nehri veya masraf kullanın diyor. Evet. Bakın bir tarla meselesinde dahi adaletli, top olma, müminlerden olma insanlara birçok hayır kazandırıyor kardeşlerim. Öyle meseleler var ki malda, eşte, çocukta fitnedir diyor. Yani imtihandır. Eğer çocukların fıtratını bozmazsak, onlara gereği gibi kulluğu aşılarsak, Allah'a boyun eğmeyi Rabb'a e hizmet etmeyi tevhidi verirsek onların başında dikilmeye peşinden gitmeye veya onları sürekli takip etmemize gerekiyor ki kardeşlerim çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık öğrettik ilham ettik diyor yani çocukta da bu var mülkte de var yeter ki bu menekeleri çocuklarda geliştirelim bu ancak imandan olur tevhidle olur çocuklara bunu vermekten olur bunu vermediğimiz zaman olmaz mesela muh suresini okudunuz değil mi belli saatlerde çocuklar izin almadan odalarınıza girmesin diyor neden diyor kardeşlerim hiç düşündünüz mü çünkü o saatlerde üstünüz açık olabilir gözükmemesi gereken yerleriniz gözükebilir çocukların fıtratı bozulmasın diye. Bunların hepsi ayetlerde, hadislerde bir bir gelmiş. Hepimizin bunları uygulaması gereken şeyler. Ama Allah hepimize mağfiret etsin. Allah gözünü haramdan koruyanlardan eylesin. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani öyle bir ortamdayız ki televizyonlar, sinemalar, vcd'ler, hatta bilgisayarlar öyle olmuş ki artık tamamen harama göz diken, harama bakan haram işleyen insanlar olmuş Allah hepimize mağfiret etsin Rabbim gözünü neslini koruyanlardan eylesin kardeşlerim bunlar basit mesele değil insan bir gözündeki hayayı kaybederse her şeyini kaybeder her şeyini kaybeder Hiçbir şey kalmaz bu adamlar. Bakın Peygamber Aleyhisselam yolda nasıl yürürdü biliyor musunuz? Aynı yukarıdan aşağı inen bir insan nasıl ki ayağın ucuna bakar yokuştan iner gibi diyor bakardı. Düşünün kardeşlerim o gün o devirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yürürse bizlerin nasıl yürümesi gerekir? Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 yaşındaki bir bakire genç kızdan daha hayalıydı diyor. Bir bir erkek bu kadar hayalıysa bir kadın ne kadar hayalı olması gerekir? Sadece evlenme kastıyla kafasını kaldırır yabancı kadına şöyle tepeden tırnağa bakardı. Bunun dışında bakmazdı. Bizlere de düşen bu kardeşlerim. Eğer biz fıtratımızı korursak Bizden gelen nesil zaten korunur? Biz helala harama dikkat edersek bizden gelen nesil otomatikman korunur. Çünkü doğan çocuk hep ebeveynlerini ne yapar taklit eder. Yani ana baba müslümansa çocuk da müslüman. Ana baba hristiyansa çocuk da hristiyan. Ana baba yahudi ise çocuk da yahudi olarak yetişiyor. Allah bunlara dikkat edenlerden eylesin arkadaşlarım. Çocuklarımızı eğitelim. Düşünün ufacık çocuklar bir bakıyorsun e, benim torun bazı şeyler mırıldanıyor. Ne söylüyorsun oğlum? Dede de şunu duydum şunu öğrendim. Ha bak çocuk yazmış bunu kafaya. Bunu kafaya yazmış. Sen çocuğun yanında mırıldan Allah'ın ayetlerini mırıldan Resulullah'ın sözlerini mırıldan çocuğun kafasına bunlar girsin. Ama düşünün. Eskiden bir sokakta oynardık, çember sürerdik. Çabutlardan bağlar topumuz olurdu, tahtadan kömenimiz, kılıcımız olurdu veya aşık, çelik çomağımız olurdu. İnanın bizim fıtratımız çok daha e, az bozulmuştu. Şimdiki çocukların teknolojisine bakıyorsunuz. Oyun oynuyor, müzik var. Oyun oynuyor, oyun açılırken çıplak kadın resimleri var. Oyun oynuyor, şiir, küfür olan her şey var. Oyun oynuyor, hız meraklısı, kavga meraklısı, kan dökme, şu bu. çocuğun fıtratı bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Birincisi, gözü çıplak kadını alışıyor, artık hiç rahatsızlık duyma diye bir şey yok. İkincisi, kulağı müziğe öyle bir aşina oluyor ki, müzikten tiksinme diye bir şey kalmıyor. Onun için Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bunu dikkat edenlerden eylesin düşünün şimdi şurada bir kardeşimiz Kur'an okusa hepimizin gönülleri mest olmaz mı? Hı. hepinizin kalbi şöyle sürür olmaz mı? herkes böyle dinlenir belki manasının ne olduğunu anlamasak bile hepinizin huzur vermez mi? verir değil mi? ama şu an şurada bir çalgının çalgındığını düşünün davul vurma kiminin ayağı oynar kiminin eli oynar daha da kutları çok olan çıkar ortada abi burada göbek atar. Doğru mu yanlış mı? Ama Kur'an okuduğunda bu yoktur. İşte birinde hep çalgı, galgı var. Birinde ise hep vardır. Şimdi Ebu Ammar bize bir Kur'an okur. Biz de sonra devam ederiz. Olmaz mı? Damadı desem şimdi hastayım diyecek. Yorgunum diyecek askerden tezkereyi alınca bütün damada bir şeyler oldu hastalandı İnşallah sonra okuturuz nerede bizim eban var burada mı çıktı mı ne evet bir Kur'an dinleyelim değil mi iyi olur değil mi Harun'da mı okusun damadım hakikaten hasta dinliyor hepinize selamı var düzelince inşallah ona ben Hatim okutacağım Hatim. Siz de hep dinlersiniz inşallah. Onlar kolay. Amin. İnşallah inahlarına kefaret olur. Ebam var. Duyuyor herhalde. Hadi bak de aşırık. Şimdi şöyle Musa. Rabbim haktan ayırmasın. Ee, Rabbim dinini öğretmiş.